Radyoda Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı <Sessizlik> Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Radyoda Arkeoloji'de bugünkü konumuz kentsel arkeoloji ve kentsel arkeoloji bağlamında küçük yılda yürütülen arkeolojik çalışmalar. Konuklarımız Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü öğretim üyesi Bizans Arkeoloğu Alessandra Ricci ve aynı bölümden proje yürütücüsü Mimar Barış Altan. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi Türkiye'de kentsel arkeoloji terimi son dönemde çok fazla kullanılır oldu. Elbette bu Türkiye'deki inşaat sektörünün kent merkezlerinde yürüttüğü çalışmaların fazlalığıyla da birazcık orantılı. Ama buna geçmeden önce bu biz, bizim arkeoloji camiasında sürekli kentsel arkeoloji olarak andığımız terim, disiplin aslında neyi ifade ediyor tam olarak? Buradan başlayalım isterseniz. Hı. Hı şimdi biz Türkiye'ye bakarken ilk önce bence Türkiye'nin şu andaki yani büyük dört şehirleri bakalım İstanbul bir taraf var Ankara İzmir ve Bursa bu büyük şehir bu modern büyük şehirlerinden içinde Hatta toprak altından ...çok daha e, derin bir tarih e, ve bir arkeoloji e, yer alıyor ve o tarih ve arkeoloji bir şekilde e, modern şehirleriyle bir şekilde paylaşmak gerekiyor. Ve e, ne yazık ki şu anda e, Türkiye'de bu e, büyük şehirlerinden o dar, derin e, tarihi ve arkeolojik konuları e, yukarıda modern seviyeleri e, ila e, çıkartmak e, çok büyük sıkıntıları yaşıyoruz. E, ve e, hala Türkiye'de kentsel arkeoloji e, kelimesi e, doğru düzgün oturmadı doğru düzgün kullanmıyoruz. Ve e, gerçek e, şehir ve kentsel arkeolojik alanları e, hem İstanbul'da, hem Ankara'da, hem İzmir'de ve Bursa'da e, görmek e, çok e, nadir oluyor. Peki, yani şu, o zaman şöyle diyelim, bir yanda e, çağdaş bir kentin gereksinimleri, bir yanda da e, bizim kentlerimizin Köklü, tarihsel, gelişkin, zengin tarihsel birikimleri. Bazen bunlar birbirine zıt, birbirine engel olan değerlermiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Yani böyle bir paradoks var mı aslında? Bizim kentlerimizin çağdaş yaşamın gereksinimlerini karşılayabilecek e, hale gelmesinde, getirilebilmesinde... ...gerçekten arkeolojik değerlerimiz, kültürel birikimimiz bir engel mi? E, doğru söylüyorsunuz bence. Bir taraf... Bir tarihsel kimliği var bu şehirleri üzerinde ve her zaman bu şehirleri biz tarihsel bakıştan hem bakmak istiyoruz hem yani bir kimlik oturmak istiyoruz o şehirleri üzerinde. Ama diğer taraf arkeolojik konulara bakarken maalesef bugüne kadar bu şehirlerinden çok az bilimsel kazıları yoğuluyor. Hatta e, kurtarma kazıları oluyor bu şehirlerinden. E, yani research question e, kazıları e, e, ala e, çok nadir e, Türkiye'deki e, büyük kentleri içinde. Ve e, tabii ki yavaş yavaş bu paradoks çok daha büyük ve çok geniş e, oluyor. Bir taraf e, modern bir şehir var ve diğer taraf bu eski şehir. E, o modern e, şehir üzerinde e, oturtmaya e, unutuyoruz gibi geliyor bana. E, mesela siz e, İstanbul'un e, tarihi yarımında e, bakar, e, bakarken e, bir süre çeşitli arkeolojik alanları var. Ama e, o arkeolojik alanları içinde e, hiçbir e, ilgi hiç bir, e, e, nasıl diyebilirim size, e, bu, o, o arkeolojik alanları göremiyoruz. E, dikkat çekmiyorlar, paylaşmıyoruz vatandaşlarıyla, e, bilimsel e, dünyayla e, paylaş, paylaşmıyoruz. Kilitleniyoruz şehirleri içinde e, ve e, bence e, kentsel arkeoloji demek... E, ...bambaşka bir konsept e, e, bize e, çağırıyor. Evet, mesela Sultanahmet'te Four Seasons Oteli için yapılan arkeolojik kazılardan sonraki otel inşaatı... E, ...mimarlar odasının açtığı davayla yarım kaldı. Fakat bu, biz bu arkeolojik alanı böylelikle kurtarmış olduk ama Hı. etrafı çitlenmiş bir şekilde... Toplum, ...sizin de söylediğiniz gibi toplum İşte ...insanlar buraya ziyaret edemiyor... ...biz burada üretilen arkeolojik veriyi... ...topluma anlatamıyoruz... Yani ...çitlerin arkasında kaldığı için... ...aynı şekilde Saraçhane'de... ...Polyoektos Kilisesi'nin... ...kilisesi içinde bu geçerli... ...kentin ortasında etrafı tel örgüyle... Hı -hı. ...çevrili bir çukur durumunda... Ee, bu ...buraları... ...gündeme getirmek... E, ...buraların kent yaşamına... ...kazandırılmasını... ...talep etmek için biz arkeologlar neler yapabiliriz? Şimdi ilk önce bence biz bu paradokslarından dışarıda e, e, olmaya için beraber çalışmak zorundayız. E mesela şu anda Türkiye'de e, sürekli arkeolojik park kelimesi kullanmaya başladık. Ama ne yazık ki bu arkeolojik park kelimeleri e, şehirler dışından kazıları üzerinde e, Hı -hı. kullanıyoruz. Ama şehir içinde e, kullanmaya hala e, öğrenmedik. E, sizin dediğiniz gibi Sultanahmet'te... Çok enteresan bir paradoks içinde yaşıyoruz. Çünkü bir taraf UNESCO tarafından orası Sultanahmet Arkeological Park diye bir alan, geniş bir bölge var. Ama Sultanahmet içinde arkeolojik parkının, kentsel arkeolojik parkının ideolojisi ve görüntüleri görmek mümkün değil. O yüzden bence e, o görev bir şekilde biz arkeolog olarak e, çeşi çeşitli e, paydaşlarıyla e, bu arkeolojik e, şehirdeki arkeolojik alanları ilgilenmek zorunda kalıyoruz. Yani nereden bakarsanız o görevimiz evet. ve almak e, zorundayız bence. Evet bizim bu elbette görevimiz ama tabii ki yerel yönetimlerinde bu konularda e, işbirliğine açık olması hem uzmanların hem de e, sivil toplum kuruluşlarının sürece katılmasına Hı -hı. açık olması Hı -hı. gerekiyor. Biz maalesef İstanbul'da böyle bir süreci öremiyoruz Hı -hı. şu an için. Şimdi bir tarafından e, bir avantaj olabilir. Çünkü nereden bakarsınız bu e, arkaya Ar ...şehir içinde arkeolojik alanları, e, yeşil alanları bakışından e, görmeye baş başlatsak, orada e, çok büyük bir kazanç olabilir. E, çünkü e, bir interdisipliner bir yeşil alan e, bakışından görsek, e, o alanları... E, ...kentsel için çok büyük bir kazangıç olabilir. Ve bence bizim için ilk bazımak yeşil alan, alan bakışından görelim düşünüyorum. Yani burada demek istediğiniz arkeolojik alanlar işte müzedeki bir obje gibi dokunulmaz... ...toplumdan soyutlanmış alanlar olarak değil de kent içindeki yeşil alanlar gibi top, halkın, kent halkının kullanabildiği aktif olarak, işte sosyal yaşantısının bir parçası haline getirdiği alanlar olarak görmemiz lazım. Evet, tamamen evet. Peki, hazır İstanbul'a gelmişken Hı -hı. E, siz İstanbul üzerine çalışan bir Bizans harikoylu Fakat İstanbul'un banliyöleri üzerine de çalışıyorsunuz. Hı -hı. Halbuki biz İstanbul ve kültürel miras deyince çoğu zaman tarihi yarımada ilk aklımıza gelen oluyor. Biraz e, tarihi yarımadanın dışına çıktığımızda Nasıl bir İstanbul, nasıl bir Bizans ve Osmanlı mirası var? Hı hı. Bunu anlatır mısınız? Şimdi e, kaç sene önceye kadar İstanbul'unun e, Bizans ve Osmanlı banlyosu e, çok zengin oldu. E, ve e, son senelere o zenginlik yavaş yavaş kay kaybetmeye başladık. Ee, orada yeniden çok geniş yeşil alanları vardı ve içinde arkeolojik kalıntılarıyla bir diyalog, bir füzyon gibi oldu. Ve o füzyon e, yeni betonlaşma e, sistemiyle e, yavaş yavaş e, yok ediyoruz. Ee, o yüzden nereden bakarsınız ee, bizim için İstanbul'un e, eski banliyosu bilgileri e, eski dönemlerinden alıyoruz. Ee, biz e, kaç sene önce hatta 2001 itibaren... Ee, Anadolu bölgesinden e, Küçükeli tarafından e, bir e, yeşil alan üzerinde araştırmamız başladık. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nü destekle ve orada e, küçük 5000 bin metrekarelik bir yeşil alan ve bir arkeolojik alan kuramaya için çalışıyoruz. Ve o e, alan e, bizim için Bizans dönemleri e, Banliu hakkından e, çok derin bilgileri yavaş yavaş vermeye başladı. Ve o e, bilgileri e, biz hem arkeolojik kazılarıyla hem bilgilerle ...bizim Koç Üniversitesi'ndeki e, arkeolojik labor laboratuvarımızdan e, bir daha geniş bir tarih, daha geniş bir e, kitap, e, bir film e, yazmaya için çalışıyoruz. Peki o zaman e, yeri gelmişken bize küçük Hı -hı. yıldaki arkeolojik çalışmaları biraz daha açar mısınız? E, şimdi e, küçük Yalı e, herkes için bir, bir mahalle. Ee, ve biz küçük yalı e, kapsamından e, belli bir e, mahalle içinde çalışıyoruz Çınar Çin, Mahallesi'nden. Bugün öğrendim, e, öğrendim e, gibi e, Çınar Mahallesi'nden şu anda 24 bin e, kişi e, kendi ile devam ediyorlar. Ve o mahalle kapsamından tek kalan yeşil alan e, bizim arkeolojik alan. E, o yüzden yine de bu kentsel arkeoloji e, dediğimiz konulara geri dönüyoruz ve yeşil alan e, ve arkeolojik kalıntıları ile tekrar birbirine ile balanmaya e, çalışıyoruz ve düşünüyoruz. Orada e, Orta Bizans dönemleri ait e, bir e, manastır ile karşılaştık. E, e, geniş bir platform üzerinde 900, 100. yıla ait bir kilise kalıntıları umarız bu sene içinde İstanbul Kalkınma Ajansı destek ile geniş bir bilimsel kazı başlatmak düşünüyoruz. Ve o dönem ait İstanbul'da tek kalan bir kilise. Ve o kilise tabii ki daha bir önem taşıyor. Çünkü o kilise ve manastırı yapan kişi bir Bizans patrik. Ve nereden bakarsanız İstanbul'un Bizans dönemleri içinde bir patrik kayıt tek kalan bir yapısı. Biz 2004'te Patrick Ignatius e, mezarı kilise dışından e, bulduk. Ve umarız bu sene e, çok daha zengin ve bilimsel e, bilgileri e, kazıyla e, çıkartacağız. Peki e, burası anlaşılan İstanbul'un Anadolu yakasının Bizans arkeolisu için çok önemli bir arkeolojik alan. Bu noktada barış... ...alanın geleceği için neler yapmayı düşünüyorsunuz biraz önce... ...Alesandral için dediği gibi buranın bir kentsel arkeolojik alan olarak toplumsallaşması için? Ee, konuşmamızın başında e, ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kültürel miras ya da kültürel dokular e, bir kentte sürprizler yaratmak için e, ilginç fırsatlar. Yani şunu demek istiyorum, İstiklal Caddesi'nin üzerinde yürürken... Bir çıkmaz sokan sonunda gördüğünüz işte eski bir e, restoran ya da eski bir yapı e, kenti için bir sürpriz sürprizli bir nokt, sürpriz alanı. Küçükyalı Yalı Arkeo Küçük Park'ta aslında tam böyle bir şey. E, normal şartlarda Bağdat Caddesi'nin e, devam edin ve Bağdat Caddesi'nin sonuna doğru Maltepe Küçük Yalı mahallesine geldiğiniz zaman e, orada bir arkeolojik alan olabileceği e, muhtemelen bilmiyorsanız hiç aklınıza gelecek bir durum değil ancak hemen Bağdat Caddesi'nden içeri girdiğiniz zaman bir 100-150 metre içeride böyle 5000 metrekarelik Alexander'ın da söylediği gibi bir yeşil alan ve bir arkeolojik alan var. ve çok önemli bir alan. yani kent içinde büyük bir sürpriz. İşte kültürel miras aslında hiç tahmin etmediğiniz yerlerde kente ait sürprizler çıkarıyor karşımıza. Tabii ki tarihi yarımadada da bu sürprizler çok daha yoğun yaşanırken ama aslında gerçek sürpriz bence küçük yalı. E, Aleksandr'ın da bahsettiği gibi 2000'li yılların başından beri e, alanda çalışmalar yapılıyor. E, yoğun kazıların yapıldığı yıllar e, geçirildi. Şimdi ise e, iki proje aslında birbirine paralel e, ilerlemek üzere e, kurgulandı. Bunlardan bir tanesi geçen 2013 yılı Temmuz ayında başlayan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen içinde e, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'dan da Müzeler ve kültür kurumlarının yer aldığı Ege'den Karadeniz'e "Kültürel Limanlar" isimli bir limen (kısadır limen olan) bir proje kapsamında küçük yoldaki arkeolojik alanda çalışılıyor ve değerlendiriliyor. Bunun yanında çok yeni bir haber, yaklaşık 3 hafta bir aylık bir konu. İstanbul Kalkınma Ajansına yaptığımız bir başvuruda olumlu sonuçlandı. Bu kapsamda da yine. Eylül ayından itibaren Küçükyalı'da e, şimdiye kadar sürdürülen arkeolojik çalışmalar, arkeolojik kazı çalışmaları devam edecek. Ama bunun yanında e, bu alanın e, ya da genel olarak kentsel arkeolojinin sanırım e, önemli bileşenlerinden biri olan toplumla bu alanı bir arada ya da mahalleliyle bu alanı bir arada tutmak, mahalleliyi bu alanın bu alanı mahalleli için bir yaşam e, noktasına dönüştürmek e, bir arkeolog arkeolog ekibin gelip kazdığı değil onların da ekibin üyesi olarak çalışmalara katıldığı kültürel ve sosyal çalışmalarda bu alanda devam edecek. Zaten geçtiğimiz yıllarda da yapılan şeyler özellikle çevredeki ilkokullarla çalışıldı. Kadınlara yönelik okuma yazma kursları düzenlendi. O yüzden şimdi de gerek Avrupa Birliği kapsamındaki projede gerekse İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan Kalkınma Ajansı kapsamındaki projede hem arkeolojik kazılar sürdürülecek hem de alandaki toplumsal çalışmalar, kültürel çalışmalar, sanat çalışmaları devam edecek. O yüzden aslında nihai hedef şu anda da kullandığımız gibi küçük Yıl Arkeo Park'ın gerçekten işleyen, kendi kendini sürdürebilen, Mümkün olduğu kadar mahallelinin sahip çıktığı bir e, arkeoparka dönüştürmek, bunun için gerek e, arkeolojik çalışmalar gerek mimari çalışmalar çünkü alanın e, önemli kısa, önemli işlerinden biri de orada bir e, mimari çalışma yapmak, işte mümkün olursa bir kazı evi, bir ziyaretçi merkezi kurmak, e, alana ulaşımı özellikle engellilerin erişimi için daha kullanış daha erişilebilir hale getirmek e, gibi bir takım çalışmalarla. Umuyoruz yakın zamanda küçük yalanı gerçekten e, şu anda isminde hak ettiği gibi işleyen faal bir arkeoparka dönüştürmek e, alana ait ilerideki defler. Peki o halde içimden kolay gelsin İstanbul içinde bir ilk olacak herhalde proje tamamlandığında. E, o zaman kapatırken son olarak şunu soralım Alexander Ricci'ye İstanbul'da arkeolojik çalışma yapmakla. Yani yaşayan bir kentte arkeolojik çalışma yapmakla Anadolu'nun herhangi bir yerinde e, arkeolojik çalışma yapmak arasında nasıl bir fark var? Yani burada Anadolu derken tabii e, e, sormak istediğim üzerinde yaşam sürmeyen bir kentle Hı. üzerinde yaşam süren bir kent arasındaki çalışma yapmanın farkı. Ya i̇lk önce çok büyük bir farkı var çünkü İstanbul'da hiç uzatmıyoruz yani tüm sene İstanbul'da yaşıyoruz. Genel olarak kazıya gidiyoruz derken herkes ha nereye gideceksiniz, ne kadar uzak gideceksiniz, hangi denize yakın olacaksınız vesaire soruyor. Çünkü yani böyle bir Indiana Jones stereotip. ...leri var e, bizim arkeolojik e, dünyasından. Evet. E, ve biz e, tam ters bir Indiana Jones değiliz. Çünkü hem şehir içinde yaşıyoruz hem şehir içinde e, çalışıyoruz. Ve e, tabii ki bizim arkeolojik e, alandan her taraf e, binalar var. O yüzden böyle bir e, doğal ortamız yok. Ee, ve genel olarak arkeoloji bir doğal ortam ile e, koyuyoruz. Bizim e, doğal ortamız tam kalıntıları içinde kalıyor. Ve o, o organik, doğallı e, bir şeyler bir şekilde e, koruma için çalışıyoruz arkeoloji ile. E, ondan sonra e, belki biz e, farklı bir bakıştan bakıyoruz. Çünkü kapılarımız e, kazıdan her zaman açık bırakıyoruz e, kim istersek gelebiliyor bilgileri alabiliyor e, yaptığımız işleri herkes ile e, paylaşmak istiyoruz e, çünkü e, bir şekilde e, biz şehire e, öğrendiğimiz arkeolojik konuları geri vermek istiyoruz ve e, şehirdeki yaşan kişileri ile e, bizim heyecanımız paylaşmak istiyoruz Medyatik bir şey olmasın ama alanda bir paylaşım olsun benim için o çok önemli ve tabii ki o çok büyük bir farkı diğer yerlerin yani şehir dışından yerlere göre. Evet, pekala. Bugün geldiğiniz için teşekkür ederiz ikimizde de. Ve sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugün kentsel arkeoloji ve bir kentsel arkeolojik alan örneği olarak Küçük Yalı projesi, Küçük Yalı'dan bahsettik. Ee, ne mutlu ki Küçük Yalı'daki arkeolojik alanı kent yaşantısına kazandırabilmek için e, iyi bir proje başlamış. Umarız sorunsuz bir şekilde devam eder. Ve bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Radyoda Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı <Gülüyor> Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi